Aûzü billâhi innşeytânir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizin son ayeti olan 60. ayet-i kerimede beşerin üzerinde dikkatle her bakımdan düşünmesi gereken ve Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin pek fevkalade bir göstergesi veya delili olan rızık meselesiyle alakalıydı. İnsana bakarız, eli var, ayağı var, fikri var, kabiliyeti var, gücü var, kuvveti var. İlk anda insanın Allah tarafından rızıklandığı veya rızkının boyutları idrak edilemeyebilir. Fakat Cenab-ı Allah öyle bir örnek veriyor ki, öyle bir noktaya dikkatimizi çekiyor ki, burada o rızkı verenin tartışılmaz Cenab-ı Allah olduğunu insan inat edenler hariç kabul etmek zorundadır. Estaizu Billah diyor ki, Lekay min dâbetin. la Nice canlı hayvanat var ki bunlar kendi rızıklarını kendileri taşımazlar. Yani rızıklarının sebeplerine bile malik değildirler. İnsan oğlu dediğimiz gibi çalışır, çabalar, kazanır falan görünüşte bütün bunlar İşi iyice göremeyenler için perde teşkil edebilir. Rezzakın Allah olduğu insanın ameli, gücü, kabiliyeti dolayısıyla bazı görmeyenler için, iyi görmeyenler için perde teşkil edebilir. Fakat Cenab-ı Allah burada hiçbir perdenin bulunmadığı tartışılmaz bir meseleye dikkat çekiyor. Nice diyor cansız hayvanlar var ki, kendi rızkını kendisi, canlı hayvanlar vardır ki kendi rızkını kendisi taşımıyor. Onu Allah rızıkla diyor Ondan sonra bize dikkat çekiyor. Ve iyâküm. Ve huve's-semi'ul-alim. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bizim her birimizin de aslında bir zamanlar bu hayvanattan Kızık bakımında farkımız yoktu. Düşünün ki, Cenin, çocuk, bebek, insan yavrusu, anne karnına düştüğü andan itibaren beslenmeye muhtaçtır. Her şey, annenin vücudundaki bütün dengeler veriyor. O bebeğin gelişmesine elverişli olacak bir hal alıyor. Bebek besleniyor. Biz kendi imkanlarımızla durun bu bebeği biz besleyelim desek anne karnındaki bebeği yapamayız, öldürürüz. Katlederiz, bitiririz orada. Yapamayız çünkü hiçbir şekilde müdahale edemez. Ama o vaziyette o bebek neye muhtaçsa, Özel bir şekilde Cenab-ı Allah onu ne yapıyor? Besliyor. Dengenin bozulmasına örnek, hepimiz belki çoğumuz veya hatta en azından şahit olmuşuzdur. Bazen bir yumurta kırarsınız, o bu yumurta kokmuş dersiniz. Bir bakıyorsunuz, sarısı değişmiş, değişik bir renk kalmış, biraz daha dikkat ederseniz, bir civciv sureti yani veya bir tavuk yavrusu sureti şekillenmeye başlamış. O yavru orada yumurtanın artık normal dengesini, yapısını, özelliklerini tamamıyla bozmaya başlamış. Yumurtadaki o e, civciv oluşumuna elverişli Allahü Teala'nın yaratmış olduğu gözle görülemeyen zerrecikler Yavaş yavaş civciv oluşumuna geçince yumurtanın artık bizim tarafımızdan kullanılabilir, yenilebilir bir hal almasına imkan vermemektedir. İşte böyle bir değişiklikten bir yavru doğuyor, Civciv çıkıyor. Tavuk civciv, tavuk yavru. Ve bu o yumurtanın bizim için de Civciv oluşmadan önceki haliyle Çok değerli bir besin kaynağı olan o yumurta Bizim için eğer kıracak yemekte ısrar edecek olamaz ya Belki de zehir olur Ama o çocuk o yavru için o civciv için orada Bir rızıktır İlahi bir rızıktır Onu Süresi gelince Yumurtayı çatlatıp Çıkacak Ve bir civciv olarak Ortalıkta dolaşacak bir hale gelmek üzere Cenab-ı Allah o rızkını, o sert kabuk bembeyaz dünya içerisinde he, ne yapmıştır ona koymuştur. Buna Bunun bir benzeri hatta çok daha olagan üstü bir vaziyette her birimiz annemizin karnında. Doğan yavrularımız, doğan çocuklar hepsi aynı şekilde anne karnında bu şekilde beslenir rızıklanıyorlar. Bu rızkı kim hazırlıyor? Kim veriyor? Onun için rızık gerçekten üzerinde çok dikkatle durulması, boyutlarıyla anlaşılması, idrak edilmesi gereken bir husus. Ve ne kadar iyi idrak edilirse Cenab-ı Allah'ın halikiyeti, kudreti her şeyi bilmeyen olması her şeye kadir olan olması o kadar güzel o kadar mükemmel idrak ediyor. Anne karnında aşama aşama çocuk ne yapıyor? Bebekcenin besleniyor. Ne ihtiyacı varsa ama. Ne ihtiyacı varsa ay be ay, hatta gün be gün değişen ihtiyaçları ona geliyor. Bu ihtiyaçların karşılanmasında bir denge olur, sizlik olursa annenin hayatı da tehlikeye girer. Ceninin hayatı da tehlikeye gider. Demek ki fevkalade bir denge var. Fevkalade bir denge var. Bunu hallak azim, pek büyük yaratıcı, her şeyi yaratan, her şeyi var eden, her şeyi hesaplı, ölçülü yaratan Allah'a yaratıyor. Yani. Anne karnındaki ve çocuğun içinde bulunduğu, böyle dedikleri o eşteki yavru aleyhine. Bebek aleyhine, dengelerde bir oynama olursa beslenmez belki ölür. Belki annenin hayatı da tehlikeye girer. Nitekim böyle acil durumlar hepimiz işitmişizdir. Cenab-ı Allah demek ki orada hem rezzak olarak hem de mutlak kadir ve yaratıcı olarak her bir şey için ayrıca ecel tayin etmiştir. Dilediğini dilediği yerde bırakır. Niddine diyor ayet kerime, ve فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَىٰ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّ Biz, rahimlerde dilediğimiz zihin, ismi belirlenmiş, ölçüsü belli, vadesi belli, bir süreye kadar bırakırız. Diyor. Doğdu yavru, hiç fark etmez. İster, efendime söyleyeyim, bir sürüngen yavrusu olsun, İster bir memeli yavrusu olsun, ister bir insan yavrusu olsun, ister bir hayvan yavrusu olsun. Her birisinin hayatiyetini yumurtadan çıktıktan sonra veya annesinden memeli yavrusu ise annesinden ayrıldıktan sonra hayatını idame ettirmesi gereken rızkı hazır olarak dünyaya geliyor. Rızkı hazır olarak dünyaya geliyor. Ona göre şey diyor ve Cenab-ı Allah bu manada bütün mahlukatı böyle eşsiz bir kudret ile rızıklandırarak her bir canlıyı, her bir canlıyı kendi rızkını beraberinde getirmiyerek geliyor. Allah ona veriyor. Böyle bebek annesinin karnından rızkını taşıyarak mı çıkıyor? Ama rızkıyla beraber geliyor. Allah onunla beraber onun tam ağzına, bağırsaklarına, midesine, vücuduna, gelişmesine uygun. Doğumundan kısa bir süre sonra o çocuk fıtri bir güdüyle annesinin memesini emiyor ve rızıklanıyor. İnsanlar bunları görüp müşahede ettikleri halde, üzerlerinde de düşünmeleri gerekiyor. Bu yavrunun rızkını bu şekilde tedbir eden güç, kudret, irade ne muazzam bir güç, ne muazzam bir kudret, ne muazzam bir irade, ne muazzam bir hesap kitap. Şaşmıyor, şaşmıyor. Rızkıyla beraber geliveriyor. Burada maşallah, subhanallah, elhamdülillah, berekallah demekten başka insanoğlunun yapacak bir şey yok. Hayranlığını arttırır. Cenab-ı Allah'ın kudretine, azametine. O, es el-alimdir. Her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Rızka ihtiyacı olan rızık istese bile onu işitir. Onun rızkını da verir. Alimdir. Neye ne zaman ne şekilde muhtaç olduğunu bilir. Şimdi durum bu iken diyor. Ayet-i kerimenin bir sonraki ayet-i kerimeyle yani 61. ayet-i kerimeyle irtibatını hemen görmüş oluyoruz. Her şeyi bilen. Şimdi durum bu iken diyor. Estaizu billah. Ve la in men halakas semavati vel ard. Sıkıntı burada zaten. İşte rızık meselesinden dikkatinizi çeken Allah'ın dikkatinizi çektiği veya dikkatlerini çektiği o kafirlere yemin olsun sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Rızık en cüz'i bir mesele ama en göze batan en dikkat çekici mesele. Bu cüz'i meseleden muazzam kainata geçiyor Cenab-ı Allah. Rızkından Kainatın azameti ve idaresine varıncaya kadar. Onlara sorsam diyor, men <gülüyor> halakas Gökleri ve yeri yaratan kim? Ve başka ve sakhar, şemse ve Güneşi ve ayı kendi emriyle sizin faydanıza yaratandır. Kim yaptı bunları diyor? Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim emrinize ve faydanıza verdi? İnsanoğlu niçin kendi kıymetini anlamıyor? Cenab-ı Allah'ın kendisi için ne muazzam bir kainat yaratmış olduğunun farkına varmıyor. Bu kainat canlı varlığıyla, cansızlığıyla Cenab-ı Allah tarafından bir şekilde bizim menfaatimize ve bize hizmet etmek için yaratmıştır. Göklerdeki yıldızlar dahil, o erişemediğimiz, o çok uzaklarda gördüğümüz yıldızlar var ya, onları bile Cenab-ı Allah bizi gecenin karanlığında teselli ederek ve bu teselli ile birlikte azametinin farkına varalım diye yaratmıştır. Ve lakat zeyyennas sema'ed dunya Kandil çok güzel bir gece için çok güzel bir aydınlatma aracıdır. Estetiği de var. inanın. Şimdiki ışıklar, neonlar, bilmem neler vesaireler gibi değil. Kandilin ayrı bir estetiği var, güzelliği var. Cenab-ı Allah yıldızları kandillere benzetiyor. Yemin olsun biz Dünya semasını kandillerle süsledik. Öyle ki o karanlığa bakarak yıldızlar olmasaydı içimiz de kararırdı, sıkılırdı. Ama gerçekten o yıldızların güzelliği belki benim yaşımdakiler, yakın olanlar hatırlarlar. Veya köyde bu ışıklandırmanın bu şehirlerdeki gibi... Bol olmadığı yerlerde çocuk yaşta o köyden şehire geldiği zaman ya bizim köyde yıldızlar daha çok der. Bizim köyde yıldızlar daha yakın der. Bizim köyde yıldızlar daha parlak der. Bizim köyde yıldızlar daha büyük der. Hepsi doğrudur. Hepsi doğrudur. Niçin? Çünkü o köyde senin gözünün önünde yaptığın muazzam aydınlığıyla... Göyü sağlıklı bir şekilde görmene fırsat vermeyecek şey var. Bir sefer torunumuzla torunumla balkondaydık. Işıklar söndü. Şöyle bir baktı, "Aa!" dedi, "Ne kadar çok yıldız var." dedi. Elektrik kesintisi oldu. "Ne kadar çok yıldız var." dedi. Öyle. O yıldızlar aslında bize Cenab-ı Allah'ı ...daha yakından anlatan, hatırlatan, tanıtan ilahi kudret nişanetlidir. İlahi kudretin alametleridir. Biz zim bu efendime söyleyeyim hani bazen ya işte şu elektriği icat eden olan ne icat etmiş bulmuş. Keşif başkadır, icat başkadır. İcat Allah'a mahsustur. İcat bir şeyi yoktan var etmektir. Olmayan bir şeyi kimse icat edemez. Edison da mı kafirdir, kafirdir cehenneme gidecektir. E ne olacak şimdi gözümüzün önüne ona vebal mı yükleyeceğiz? Bunun onunla alakası yok. Ne o ne bu. Yaptıysa keşif yaptı, çalıştı. Çalışmasının semerinesini dünyada aldı. Eğer müminse ne ala değilse ki bildiğimiz odur. Dünyada alacağını aldı. Ahirette bundan dolayı bir şey alacağı yok. Çünkü... Ben Allah için bunları yaratıyorum, e, icat ediyorum veya buluyorum, kullar da bundan istifade etsin gibi bir niyetle yapmadı yani. O geçerim onları. Onun üzerinde duracak değiliz. Ama Cenab-ı Allah görelim, gördüğümüz gibi burada gökleri, yeri, güneşi, ayı, yıldızları bizim için müsahhar kıldı. Bunlar bize gece ve gündüz bizim için. Gece ve gündüzün oluşması öyle basit bir hadise midir? Kim gece ve gündüze müdahale edebilir? Nitekim ileride nasip olursa göreceğiz. Söyleyin diyor. Eğer Allah üzerinize geceyi ebedi yapacak olursa size aydınlanacağınız bir ışık kim getirebilir? Ve de ki eğer Allah gündüzü üzerinize ebedi kılacak olursa içinde dinleneceğiniz Geceyi size kim getirebilir? Hepsinin Halik'i allah Teala'dır. İşte burada Cenab-ı Allah öncelikle öncelikle bize ne yapıyor? Rububiyetini hatırlatıyor. Allah, <gülüyor> Mutlaka Allah'tır diyecekler. Feennâ <gülüyor> yu'fekûn. O halde niye gözleri başka tarafa yönleri başka tarafa çevriliyor. Niye döndürülüyorlar? Burada şunu hatırlatayım. Günümüzün güya modası başka bir kaçış. Evelhem ben Tanrı'ya zaten inanırım. Güzel. Ama yani Tanrı'nın hayatımızla ne alakası var? Buna modern olarak deizmlemeye başlıyorlar diyorlar. Yahu bu yeni bir şey değil ki. Mekkeli müşrikler de değişti. Mekkeli müşrikler de aynısını söylüyordu. Onlar da değişti. İşte ayet-i kerime. Gökleri yeri kim yarattı? Allah. Diyecekler. Ama Cenab-ı Allah onlara soruyor. Peki Allah'ın rububiyetini kabul ediyorsunuz da niçin uluhiyetini kabul etmiyorsunuz? Çünkü Cenab-ı Allah Rububiyeti ile bu kainatı yaratmış ve düzene koymuşsa ulûhiyeti ile de bizi bizim hayatımızı tanzim etmiştir. Bizim hayatımız için kanun koymuştur, şeriat koymuştur, sistem koymuştur, nizam koymuştur. Düzen emretmiştir. Buna biz İslam diyoruz kısaca. İman inanılacak esaslar ve amel ile ameli olarak uygulanacak esaslar ibadetler koymuştur, ceza koymuştur, suç koymuştur, efendim, hukuk koymuştur, alışverişin ahkamını koymuştur, şunu koymuştur, bunu koymuştur. Evlilik ahkamını bizim her şeyimize karışacak. Yani bunlar şunu bilsinler. Bunlar kendilerini hiç modern bir inanış ve anlayış içerisinde görmesinler ve takdim etmesinler. Bunlar Mekke'nin müşriklerinin şirkini tekrarlıyorlar. Diyeceksiniz ki efendim bunlar diyorlar ki zaten Tanrı'nın hayatımızda ne işi var? Mekkeli müşriklerin uydurma Tanrı'ları vardı. Bunlar bunu kabul etmiyorlar veya kendilerini söyleyecek. Biz Tanrı'nı kabul etmiyoruz ki hayatımıza karışan. Niye biz Mekkeli müşrikler gibi olalım? Doğru. Mekkeli müşrikler gibi latları, hubelleri, bilmemneleri menatları yok belki fakat kendilerinin ve ilah edindikleri farkında olmadan ilah edindikleri varlıkların hevaları var onlar heva iyi ilah edilmiş zavallılardır sen kendisinin kendi ilah kendi hevasını kendisine ilah edineni gördün mü diyor. Ve adallahu allahu ala ilm diye geliyor ayet-i kerimin devamı birisinden. Ve ilmine rağmen, bilgi sahibi olmasına rağmen Allah da onu saptırıyor. Bilerek sapıyor veya bilgisine rağmen sapıyor. Çünkü bu sapıklıktır. Doğru yoldan şaşmaktır. Doğru yoldan ayrılmaktır. ...büyük bir çelişki... ...Cenab-ı Allah'ın... ...rububiyetini yani Allah... ...vardır diyeceksin... ...veya Tanrı vardır diyeceksin... ...niçin vardır diye sorduğun zaman... E, ...bunca kainatı yaratmıştır... ...ben bunu kabul ediyorum... ...güzel... ...peki kainatı yaratan... ...Allah... ...güneşinden... ...evelde ben, ben söyleyeyim... ...zerresinden küresine kadar... ...eskilerin tabiriyle diyelim zerresinden küresine kadar nizamsız, intizamsız, kanunsuz, yasasız hiçbir şey bırakmamıştır. Doğru mu? Doğru. Burada müttefik miyiz? E bir şey diyemeyeceklerdir. Peki, bunca kainatı nizamsız bırakmayan, ona nizam veren ve son derece hassas, duyarlı ifade yerindeyse milimetrik hesaplarla hesap edilmiş fevkalade e, ince hesaplara göre kurulmuş bir kainatla karşı karşıyız. Bunu yapan Allah insanı, beni, yani hepimizi, yani eşrefi mahluku, insanların yaratılmışların eşrefini yasasız nasıl bırakır? Onların kafasızlıkları, mantıksızlıkları, tutarsızlıkları burada başlıyor. Yani, Deizm aslında batıda Newtonist düşüncenin bugünkü halidir. 3 aşağı yukarı. Ne diyor Newton? Malum, Tanrı bu kainatı diyor, koca bir saate benziyor. Tanrı da bu saati kurdu, ve bu saat işlemeye devam ediyor. Bunu hangi mantık kabul eder? Mevcut bilimsel tezler bile bunu reddediyor. Cenab-ı Allah da buna belki buna belki daha bir çok hususa dikkat çekiyor. Diyor ki: "Ve sema'e banaynaha ve inna Saat saattir. Saatte bir şey artıp eksilmez. Cenab-ı Allah ise kainatın evet saat gibi işliyor ama fakat Saat gibi kurulmuş ve kendi halde bırakılmış değildir. Biz semayı kudretimizle bina ettik ve biz genişletip durmaktayız diyor. Mevcut bilim dünyası da bunu kabul etmiyor. Kainat statik değildir diyor. Kainat otomatik de değildir. Kainatta bazen otomatlığın dışına çıkan çok şeyler var. Modern fizik zaten buradan doğuyor. Buradan ortaya çıkıyor. Eski fizikte determinizm esastı. Modern fizik yok diyor, determinizm olmaz diyor. A'dan sonra B olayının gelmesi kesin değil. Kuvvetli bir ihtimaldir. Gelmeyebilir. C de gelebilir, D de gelebilir. İşte kıyamet böyle bir hadise olacaktır. Sen A'dan sonra B gelmesini beklerken bir bakacaksın ki güneş batıdan doğmuş. O zaman dünya tersine dönecek demektir. Veya başka türlü olacak, Allahu Alem bilemiyoruz. Velhasıl Allah'ın rububiyetini kabul edip uluhiyetine karşı durmak veya onu inkar etmek mantıki bir çelişki ve mantıki bir tutarsızlıktır. İlmi ve ahlaki bir çelişki ve tutarsızlık olması bir tarafa aynı zamanda insanın çünkü ilk göstergesi en belirgin baş göstergesi mantığıdır. Mantıki bakımdan da tutarsızlıktır. İşte cenab Allah bu ayet-i kerimede o tutarsızlıkla Mekkeli müşriklerin kişiliğinde günümüze kadar ve kıyamete kadar gelecek onların emsallerinin ...tutarsızlıklarına dikkat çekiyor. Allahub esotu rızkı limen yasha min ibadihi ve yakdiru Tekrar ...uluhiyet meselesine, ...rububiyet meselesine yine rızkı Cenab-ı Allah gündem ederek dikkat çekiyor. Kulları pardon rızkı kulları arasından dilediği kimselere genişçe yayar ve dilediği kimselerinkini de daraltır. Bunun sebebi ne? Bilmek inanın kolay değil. Bazı sebepler görülebilir. Fakat tek başına onlar olayı izah etmeye sebep teşkil etmiyor. Eğer rızık ilme, fikre, ahlaka kabiliyete göre verilecek olsaydı e, nispeten ilimleri, fikirleri, kabiliyetleri daha az olanların daha az olanların efendim rızıklarının daha az olması gerekiyordu. Akıllılar malı alıp ifade değilse götürecekti. Alimler malı alıp götüreceklerdi. Halbuki belki bütün dünya tarihinde çoğunluk alimlerin, ilimle uğraşanların fakir olduklarıdır. E müsaadenle öyle olsun bana göre. E, hem ilim hem zenginlik, e, ilmin zenginliği yetiyor zaten ya. Ne yapacak mal zenginliğini? Ne yapacak? Yerek yok. Onu Allah mal ona verilirse belki ilimle uğraşamayacak. Öyle? Belki ilimle uğraşamayacak. Malla uğraşayım derken onu yoluna yordamına... Koyayım derken, ticareti mi, işimi, gücü mü? Ne zaman ilim yapacak? Ne zaman ilimle uğraşacak? Ne zaman ilmi yayacak, neşredecek? Malıyla uğraşmaktan fırsat kalmayacak ki. O halde Cenab-ı Allah son derece beşer hayatına uygun ve hikmetli bir şekilde taksimatını yapmıştır. Taksimatını yapmıştır. Efendime söyleyeyim, bu budur, bu budur, bu budur. Herkes ona göre şey edecektir. İşte, ama bunun sırlarını bilemiyor. Hepimiz görmüşüzdür. İnanın hani Türkçedeki tabirle adama iki keçi versen buradan Üsküdar'a götür desen belki ikisini kaybeder, belki en az birisini kaybeder öyle gider. Fakat tıbı tahta olmasın. Bu, bu ne demek? Demek ki kabiliyete göre şeye göre değil. Haşa ben öyle söylemiyorum. Zenginler hepsi kabiliyetsizdi söylemek istediğim o değil. Yani sebebe bağlı değil. Mesele o. Rızık sebebe bağlı değil. Rızkın rızkın Cenabı Allah birisinin aynı şey yapıyorsun, aynı şey satıyor. Aynı iki dükkan yan yana. <gülüyor> Aynı işi yapıyorlar, aynı şeyleri satıyorlar. Belki aynı kalitede malı satıyorlar. Birisi müşteri kovuyor, öbürü sinek avlıyor. Altını tutuyor, taş Aynen öyle, aynen öyle. Öyle şey diyor. Böyle bir şeyde bir araba bir komşumuz vardı, apartman komşumuz. Ya diyor, inanın doğru dürüst yazı yazmasını bilmiyor. Apartman yöneticisi olmuştu. Kimse tanımadığı için kıymet olmaz. Apartman yöneticisi olmuştu. Yazıyor kendi el yazısıyla. Bodur'da eşyası olanlar kaldırsın yoksa atılacak. Tabii ben çok düzgün okuyorum. Bodur dediği Bodrum. Ama o kelime sadece hatırımda kaldı. Yanlış yazdı. Yazdığı bu. Alsın yoksa atılacak gibi böyle bir cümle. Ama ben çok düzgün okuyorum ve adamın fabrikası vardı 100-150'ye yakın işçisi vardı. Ee, ne bileyim İstanbul'da emlaki vardı, Antalya'da vardı, şurada vardı, bu da vardı. Bir şeydi. Ya diyor bir gün diyor portakal bahçesindeyim diyor. Portakallara bakıyorum, ağaçlara bakıyorum. Adamın biri geldi bu bahçeyi bana satıyor. Ben de satmak istemiyorum diyor. Öyle astronomik bir rakam söyledim. Tamam dedi aldım dedi. Dedim o zaman 3 yıl süreyle satmak istemiyorum ya. 3 yıl süreyle çıkacak mahsuller de benim. Tamam onları da veriyorum dedi. Baktım ne de dedim. Ne diyeceksem kabul edecek. Vaz geçtim diyor. Tamam dedim. Satıyorum dedim. Sattım öyle. Şey, Elimi ne attıysa hani sizin dediğiniz gibi. Elimi ne attıysa diyor altın oldu. allah Teala bundan şey etti. Bu, bunu neyle izah edersiniz? Hiçbir şeyle izah edemeyiz. Bu Teala'nın dediğidir. Bildiğidir. Olmadığın zamanda hiç ya bu adam da e, efendime söyleyeyim e, ticareti beceremez mi diyeceğiniz birçok kimseler de neye elleri atar nasıl kuruyor <gülüyor> bu da var şey var e, o halde limen yaşadır anahtar odur limen yaşa kullarından dilediği kimselere he, o hal peki ya o da o bilmiyoruz ki kime verip vermediğini o çalışmak Ayrı bir husustur. Çalışmakla emrolmuşuz buna rağmen. Buna rağmen. İnne Allah bi külli şeyin alim. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir. Kimene vereceğini, kimine ile imtihan edeceğini. Hatta bazen vermek kulun menfaatine olur. Bazen vermemek kulun menfaatine olur. Cenab-ı Peygamber buna dikkat çekiyor. Diyor ki Allah'ın öyle kulları vardır ki herkese öyle muamele ediyor manasına değil. Allah'ın öyle kulları vardır ki, ona fakirlik yarar. Fakirlik ve ihtiyaç onu Allah'a bağlayıcıdır. Aynısını Allah rızkı verecek olursa bol bol, o kişi azar. Cenab-ı Allah o kulunun azmasını istemiyorsa onu öyle bırakır. Bazı kimselerde vardır ki diyor, Herkes için böyle değildir yalnız, allah Teala dilediği gibi bu lütuftur, ayrı bir lütuftur. O kişiye diyor o kişiyi varlıklı olmasından başka bir şey ıslah etmez. Cenab-ı Allah da o insanın salih kalmasını dilediği için onu fakir etmez. Diyor. E bu da Allahü Teala'nın iradesine kalmış bir şey gerçekten. Yani sen bana sen diyemezsin ki hiçbirimiz haşa diyemez ki ya Rabbi niye filan kulunu daha çok seviyorsun ona zarar vermeyecek şekilde o kadar çok mal veriyorsun veya bir başka fakir ya Rabbi niye bana fakirlik veriyorsun ben azıyorum fakirlikten beziyorum o, o benden daha fakir yine bezmiyor niye ona o sabır verdin niye bana bu sabır vermedin diyemeyiz kimse diyemez bu Allahü Teala'nın hakimiyetinin bir ayrı göstergesidir ayrı bir Tecellisidir. Bize düşen Allah'ın iradesinin hikmetlerini aramaktır. İtiraz etmek değildir. Hikmetlerini arayarak teslimiyet göstermektir. İtiraz ederek kafa tutmak haşa değildir. Yine devam ediyor sorular. İnne Allah bi kulli şeyin alim dediğimiz gibi allah Teala her şeyi bilgisine göre dağıtır. İlmine göre dağıtır. Ve le insâ etehum men min s-semâ imâ'en sahya bil bin ya yemin olsun diyor eğer onlara sorsan semadan bir su indirerek o su ile ölümünden sonra arzı dirilten kimdir evet arz gerçekten ölüyor daha kıştan yeni çıkıyoruz yavaş yavaş ağaçların çiçek açmaya yapraklanmaya başladığını görüyoruz. Bu hadiseleri kim olduruyor, bitiriyor? Şaşmıyor bunlar. Şaşırmıyor. Görüp durduğumuz hadiseler ve bunlardan gerektiği gibi ibret almamız icap ediyor. Semadan su indiriyor. Bir su devresi teorisine göre Dünyada, dünyanın su kaynaklarından yani yüzeysel denizden, nehirlerden, göllerden ne kadar su buharlaşıyorsa yeryüzüne o kadar yağmur yağar. Doğrudur Allahu Alem. Fakat bu yağmur nereye yağacağı neye göre taksimatın olacağını bilmez. Eğer Cenab-ı Allah insanlar için kuraklık dilemişse efendim işte Amerika'da arazinin, ziraatın yapıldığı yerlere değil, Nevada'nın çöllerine yağdırır. Büyük Sahra'ya yağdırır. Efendim, Gobi çölüne yağdırır. İran'daki Deşti Luta, Deşti Kebirine yağdırır. Vesaire. Bu dağlara yağdırır. Hiç i̇stifade edilmez belki. Veya denize yağdırır. Denizden geldi, denize gitti. Kimse itirazı yok. İşte burada ha, o suyu dilediği gibi yönlendiren, Dilediği yerde, dilediği şekilde yağmur yağdıran odur. O yönlendiriyor. Ona göre rüzgarları esbabı ve diğer esbabı kalk ediyor. Rüzgarlar ona göre bulut yükleniyor, ona göre bulutları taşıyor, ona göre bulutlar aşılanıyor, ona göre bulutlar işte gelmesi gereken soğuk tabakaya geliyor, çarpıyor, yağmur yağıyor vesaire vesaire. Ama onun dilediği gibi olur. Taksimatı o yapıyor. Esbabını ona göre kalk ediyor. Onlara işte bunu sorsan... ...bu yağmuru yağdırıp... ...onunla ölümünden sonra... ...arzı dirilten kim? diye sorsan... <gülüyor> ...yemin olsun onlar... ...Allah'tır diyeceklerdir. Ee, bu itirafları bize yetiyor. Çünkü... ...Allah'ın varlığını kabul etmeleri... ...rububiyetini kabul etmeleri... ...onların inkarlarına karşı... Kendileri için yeteri, yeterli bir delil ve bağlayıcı bir delildir. Onun için elhamdülillah diyoruz. Yani biz onlara bu soruyu eğer sordurabiliyorsak, sorabiliyorsak, onlar da kendi başlarına veya bize karşı veya başkalarına karşı cevabını buluyorlarsa bizim onlara karşı vazifemiz bitmiştir. Onlar artık bundan sonra bu işin sorumluluğunu kendi kendilerine yükleniyor. Bugün mevcut şartlar içerisinde hele bu bilim dünyasında, efendim, hele hele bu hızlı erişimlerin dünyasında bir insanın Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin varlığını görmemesi, idrak etmemesi hemen hemen mümkün değildir. Buna rağmen eğer haklı sebeplerle şey etmemişse, onun mazereti kabul edilir mi edilmez mi? O netice itibariyle Cenab-ı Allah'ın takdirinde, onun ölçünde, onun adaletinde olan bir şeydir. Ama biz bu soruyu sorduktan sonra onlar da bize bu cevabı sözlü olarak veya zımnen veya halleriyle veriyorlarsa veya ihtimali olarak bunun cevabı budur denilecekse bellidir artık bizden sorumluluk gitmiş olur. Kulilhamdülillah. İşte Allah'ın varlık ve birliğinin delilleri dolayısıyla uluhiyetinin delilleri bu kadar açık seçik net ve ortada olduğundan dolayı elhamdülillah'dir. Hand Allah'a mahsustur. Bütün bunca delilleri açıkça ortaya koyduğu için. Bel ekseruhum la yakilûn ama onların çoğunluğu akletmezler. Halbuki bunlar aklın idrak etmeyeceği veya aklın zorunlu olarak anlamayacağı ve ulaşmayacağı sonuçlar değildir. Akıl bunları çok tabii, doğal seyri içerisinde, doğal ibret alma seyri içerisinde bunları anlayıp idrak edebilir. Ama onlar akıllarını anlaması gereken şekilde işlemesi gereken şekilde anlamasına imkan vermiyor. İşlemesi gereken şekilde işlemesinin önünü kesiyorlar. Ekteruhum la yakilum. Gerçekten öyle. Fakat bu akletmeyenlere karşı da az önce dedik ya bizim vazifemiz bitmiştir. Vazifemizi yerine getirmişizdir. Doğru. Fakat vazifemizi yerine getirmiş olmamız Efendim yapacak başka bir şeyimizin kalmadığı manasına gelmez. Orada onun manası şu, artık onlar sorumlu tutulurlar. Diyemezler ki biz bu tebliğden habersiz idik. Bu bildirimden, bu anlatılanlardan, Cenab-ı Allah'ın varlık ve birliği ile ilgili delillerden habersiz bırakıldık diyemezler. Fakat bizim işimiz bitti manasına değildir. Daha çoğunluk var, akletmeyenleri var. Onların da akletmeleri için biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Tebliğ vazifesi hiçbir zaman nihayete ermez. Emr bil maruf nehi anil münker vazifesi hiçbir zaman bitmez. Kişi hayatta kaldığı sürece ilminin, gücünün, kuvvetinin imkanlarının el verdiği şekilde tebliğ de sorumludur. Emir bil maruf, nehy anil münker lada sorumludur. Çünkü "Va'bud rabbeke hatta yatikel diye buyuruyor Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet edeceksin. Tebliğ de, emir bil maruf, nehy anil münker de nedir? İbadetin şekillerinden, vecihlerinden bir tanesidir. Ee, ondan sonra dünya hayatının kıymetiyle alakalı Ayet-i Kerime geliyor. Onu da bir kısa bir süre sonra inşallah devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Estağfirullah. 64. Ayet-i Kerime bu hayatın esas kıymetini Cenab-ı Rabbül Alemin terazisindeki değerini ve bu teraziye göre her şeyi görüp değerlendirmesi gereken bizlere bunun kıymetini öğretiyor. Ve ma hazihi'l hayatud dunya illa lehvun ve Bu dünya hayatı ancak bir oyalanma ve bir oyundur. Oyalanma ve oyun. Ahiretin büyük hakikatlerine göre bu dünyanın ciddi hiçbir varlığından, kıymetinden, değerinden söz edilemez. Geçicidir evvela. Evvela geçicidir. Sadece biz geçici değiliz. Dünyanın kendisi de geçici. Çünkü bu dünyanın, bu kainatın da bir eceli vardır. Eceli gelince bu kainatta yok olup gidecektir. Nehiv oyalanma. Oyalanıyorsunuz. Laib de oyun. Oyunun da bir hakikati yok. Adı üzerinde oyun. Ne derdik arkadaşlarımıza küçükken gel hırsız polis oynayalım. Değil mi? Doktorculuk oynayalım. Şu culuk oynayalım, bu culuk oynayalım. Bu işin hakikati yok. Dünya da böyle bir şeydir. Onun mesabesindedir. Neye kıyasla? Ebedi hayatın söz konusu olduğu ahirete kıyasla. Ahirete ismetle dünya kısalığıyla şeyle, değersizliğiyle hakikatten uzak kanaat ve yaklaşımlara sahip olunması itibariyle bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Ama ve inneddaral-âhirete lehîl Asıl hayatın devam edeceği, kalınacağı, hayat sürülecek yer ahiret yurdudur. Ahirete Cenabı Allah hayat diyor. Hayvan hayatta olmak demek. Peki dünyada biz şimdi ölü müyüz? Değiliz, hayattayız. Ama ebedi hayata nispetle bu hayata hayat denmez. Bu hayata hayat denmez. Ahiretin ciddiyetine, ahiret nimetlerinin büyüklüğüne göre de dünya hayatı haliyle bir oyun ve bir eğlencedir. Zevkiyle de öyle, kederiyle de öyle, ızdırabı da öyle. O halde dünya hayatının ahiretin tarlası olması itibariyle dünya hayatındaki hayatımızı hayatımızın en azından önemli bir bölümünü veya bir bölümünü ebedi hayırlara çevirme imkanımız vardır. Ebedi hayırlara çevirmezsek bilelim ki ebedi şerre dönüşüyor. Ebedi şer olarak kaydedilir. Onun için müminin bu dünya hayatını Peygamber a.s.m'in benzetmesiyle ahiret dünya ahiretin tarlasıdır. Benzetmesiyle anlayıp idrak etmemiz lazım. Cenab-ı Allah bir başka yerde Tebareke suresinde اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ diyor. Ölümü ve hayatı yarattı. Birçok müfessir, Dünyada ölüm, ahirette hayat diye tefsir ederler. Dünyada da hayat var ama, Dünyadaki ölüm, hayattan daha büyük bir gerçek. Çünkü bu hayattan ebediliğe geçiş yok. Ölümle ebediliğe geçiş var. Ölümle ebediliğe geçiş var. Onun için ölümü ve hayatı yarattı buyuruyor Cenab-ı Hak. O halde, şu hayatı fırsat bilmeli. Hem de çok büyük bir fırsat. Merhum Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'larda bu dünya hayatının fani oluşuyla, ahiretin kalıcı oluşuyla alakalı, ömür sermayesinin ehemmiyetiyle alakalı çok güzel benzetmeleri var. İşin hakikati aynen böyledir. allah Teala nihayet bize vermiş 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl bir ömür her neyse küllü nefsin dahiqetü'l-maut. Tartışılmaz bir gerçek. Her nefis ölümü tadacaktır. <gülüyor> Sonra Allah'ın huzuruna döndürüleceğiz. Bu halde Allah'ın huzuruna dönüşün akabinde geleceği, akabinde Allah'ın huzuruna dönüşün geleceği bir hayatla karşı karşıyayız. Allah'ın huzuruna nasıl çıkmak istiyorsak Allah'ın huzurunda ...mutlu mu olmak istiyoruz, bahtiyar mı olmak istiyoruz, mahcup ve bedbat mı olmak istiyoruz? Ona göre bu hayatı tanzim edeceğiz. Allah'ın huzurunda nasıl durmak istiyorsak, nasıl döndürülmek istiyorsak... ...bu dünya hayatında hazırlığımızı ona göre yapacağız. Yoksa hayattan elimizde hiçbir şey kalmaz. Oyun ve eğlenceden bir şey kalır mı insanın elinde? Bir şey kalıyor mu? Yok. Vakit israfı dışında, zaman israfı dışında, oyun ve eğlenceden insanın elinde hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Tesellinin, insanın kendisini bazen teselliye ihtiyacı var. Meşru olacağı bir sınırı vardır. Ve yapılması da, ...sakınca olmayan bir sınırı vardır. Faraza. Ticaretinizle uğraşıyorsunuz, helal işler yapıyorsunuz... ...ibadetinizle uğraşıyorsunuz, helal iş yapıyorsunuz... ...güzel işler yapıyorsunuz, ilimle uğraşıyorsunuz... ...güzel iş yapıyorsunuz. Ama insanız biz. O yaptığımız iş bizi bir yerde yorabilir. Uğraştırabilir. O zaman ne yaparsınız? Gidersiniz... Bir bağda, bir bahçede, bir açık havada, bir çay bahçesinde, faraza, meşru bir yerde kendinize bir, hayatınıza bir çeşitlilik katarsınız. Buna tenezzüh diyoruz. Tenezzüh, insanın bir manada kendisini rahatlatması diyelim. Piknik karşılamıyor, düzenin karşılığı. Piknik, piknik aslında bir yerde yemek içmek anlamında bir kır geziklisidir. Yemenin içmenin ağır olduğu. Gerçi onu da ona değişti, dönüştürdük ama bizim küçüklüğümüzde belki fakirlikten miydi? Yani imkanların darlığından mıydı? Şeyden miydi? Piknik yapmak vardı. Yani kıra çıkardık, giderdik ama çok çok biraz leblebi çekirdek giderdik, götürürdük. Şimdiki gibi mangallar, kebaplar, bilmem neler vesaireler, çevirmeler yoktu yani. Gerçekten yoktu. Yemeğe dönüştü. Ama orada insan çıkıyor Hava değişik hava. Değişik bir nefes alıyordu. Geliyor hayatına kaldığı yerden devam ediyordu. Yani ifade yerindeyse eskiden eskilerin kullandığı çok hoş bir deyim vardı. Bunu biz ahiret hayatımıza adapte etmeliyiz. Tabik etmeliyiz. Kazmadan yorulursan küreği al. Bu budur. Hayat ahiret hayatı için Sürekli bir hazırlanma. Eski alim, eski alimlerimiz, abitlerimiz böyle yapardı. Teheddütten yorulduğu zaman biraz uyurdu belki. Fakat Kur'an okurdu mesela. Ayakta duramıyordu. Yoruldu teheddütte. Kur'an okuyordu. Oruçtan yoruldu, sadaka verirdi. Budur. Yani. Salih amel veya hepsini beraber yapardı. Salih amel işlemeden vakit geçirmemenin yollarını arıyorlardı. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ceal Kur'anel Kerime Rabbi'i kulübine diyor. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin baharı yap. Allah Allah ne kadar güzel bir dua. Kur'an kalplerimizin baharı olsun diyor. Bahar insanın içini açıyor gerçekten ferahlatıyor. O temiz havasıyla, o açan güzel manzaralarıyla, ağaçların yeşillenmesi, çiçeklerin açması, kuşların cıvıldaması baya bayağı hoş güzel bir Allahu Teala'nın kudretinin ayrı bir ferahlatıcı tarafı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam, "Ya Rabbi Kur'an'ı kalplerimizin baharı yapıyor işte İşte bu şekilde ibadetin baharı da var. Baktın ki ibadet kış gibi kasvetli olmaya başladı, zor gelmeye başladı. Olabilir. Biz insanız, gücümüz sınırlıdır. Onun için o zaman başka bir şey yap. Kendini başka bir işe yönelt. Kur'an-ı Kerim okumaktan yoruldun, tefsir oku. Ok. Tefsir okumaktan yoruldun, hadis oku. Ok. Hadis okumaktan yoruldun, faraza. Merakın fiziğe mi var, astronomiye mi var? Kimyaya mı var? Onları oku. Edebiyata mı var? Edebiyatı. Bunların Bunları her birisinin sana kazandıracağı şeyler var. Kainatı daha iyi anlarsın. Veyahut da sözün anlamını daha iyi idrak edersin. Gibi. Ama netice itibariyle senin ahiretine yaramayacak iş yapmamaya çalış. Bakın zararı dokunacak işten bahsetmiyorum. Elimizden geldiği kadar ahiretimize yaramayacak iş doğrudan veya dolaylı olarak yaramayacak iş yapmamanın yollarını arayalım ki bu hayatın lehiv ve oyunundan, eğlence ve oyunundan payımıza düşen şeyleri azaltma imkanını bulalım. Allah'ın huzuruna biraz dağarcığımıza bir şeyler koymuş olarak çıkalım. Bomboş gitmeyelim bu oyun ve eğlence alanını, hayatımızdaki alanını, kapsadığı zamanı veya vakti veya e, faaliyet alanını ne kadar daraltırsak, etkinliğini ne kadar daraltırsak, ahirete o kadar çok zamanımız kalır, onu oraya ayırmanın yollarını aramalıyız. Cenab-ı Allah bize bunu anlatıyor. Darlıkta, ...ve rahat zamanında infak ederler diyor. Değil mi? Elin darken de... Peki elin darken ne infak edeceksin? İnsanlara hayrı anlatacaksın, hayra yönlendireceksin, teşvik edeceksin. Hayır yolları sayısız. Pek çok. Ve bunların hepsini... ...Rabbin yanında, Cenab-ı Rabbül Alemin'in nezdinde... ...ecrini, mükafatını ümit ederek. Allahü Teala'nın yaptığımızın her birini kat kat fazlasını ondan ümit ederek, onun bu e, bol mükafattan dolayı haşa, fakir düşmeyeceğini, elinin daralmayacağını bilerek ve inanarak, ondan çok ecir bekleyelim. Ümit ediyoruz kardeşim ya. Allah'ın rahmeti sonsuz değil mi? Ben de o sonsuz rahmetten, dileyebildiğim kadarını dileyeyim. Ama dilemenin, sebebi olmalı. Yüzümüz olsun yani ondan bir şeyler dilemeye. Bu yapacağımız yaptığımız hayır amellerin kendisi bize değil. Ondan bir şeyler dilemek için yüz oluyor bunlar. Bunlarla yüz buluyoruz ki bu vesileyle Allah'tan bir şeyler diliyoruz. Salih amelimizi Cenabı Allah'a vesile kılarak dua ediyor. Ve ondan rahmetini niyaz ediyoruz. İşte ayet-i kerimede bazılarının canlılara işte uçanlara, kaçanlara yorumladıkları vebtegu ileyhil vesile bu demektir. Ona sizi ulaştıran sizi ona yönlendiren vesileyi arayın diyor. Vesile budur. Salih amellerdir. Ayet-i kerimenin öncesi sonrası da zaten onu gösteriyor. Vesile bu demektir. Yoksa Efendim, kimsenin vesileyi veya tevessülü ikar ettiği yok. Biz gayri meşru vesile ve tevessülü kabul etmiyoruz. Mesela Cenab-ı Allah'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyenin sabit kabul ettiği bu şekilde salih amelin Cenab-ı Allah'ın rahmetini dilemek için vesile edilmesi manasına hiç kimse İslam alimlerinden hiç kimse bunu reddetmemiş, inkar etmemiştir. Malum bir hadis-i şerifte Zannederim hepiniz biliyorsunuzdur. Üç kişi diyor çıkmış geziniyorlardı diyor hadis-i şerif. Yolun bir yerindeyken şiddetli bir yağmura tutuluyorlar. Bir mağaraya sığınıyorlar. Derken yukarıdan yuvarlanan kocaman bir taş geliyor mağaranın ağzını kapatıyor. Üç kişi birbirleriyle danışıyorlar, konuşuyorlar. Sizi bu sıkıntıdan ancak yapmış olduğunuz, Allah için yapmış olduğunuz salih bir ameli vesile edinerek Allah'a dua etmeniz kurtarır. Başka bir şeyden bir yolla kurtulamazsınız. O halde her biriniz, her biriniz Allah için en büyük ihlasla yapmış olduğu bir ameli düşünsün ve ya Rabbi ben böyle bir amel işlemiştim. Bu amelin senin nezdindeki kıymeti için bizi bu sıkıntıdan kurtar. Desin diye dua ediyorlar. Her birisi bir amel söylüyor. Birisi anne babasına yapmış olduğu iyiliği. Bir diğeri efendime söyleyen fakirlik zamanında dünyada diyor en sevdiğim varlık olan amcamın kızı geliyor diyor ihtiyacı için ancak şu şartla Kendini bana teslim etmen şartıyla sana yardım ederim diyor. Tam bu şekilde vaziyetteyken Allah'tan kork diyor bana. Ben de Allah'tan korktum. Ya Rabbi senin için ben kendimi o münker fiili işlemekten alıp koy. Bir diğeri ben bir işçi çalıştırmıştım diyor. Ona ücretini verdim beğenmedi gitti. Bak. Aldım diyor ben onun ücretiyle ona bir koç ve bir koyun aldım. O koç ve koyun çok aldı, çok aldı, vadiye sığmadı diyor. Aradan bu zaman geçtikten sonra bu adam geldi. Ey filan benim senden bir ücret alacağım vardı, bana ücretimi ver dedi. İşte bu koçlar, bu koyunlar, bu sürü senindir, vadiyi dolduran, bu kocaman sürü senindir, senin ücretindir, al git. Sen benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Yok dedim, sen ücretini almayınca, ben de senin ücretini bu şekilde diyor. Ne malandırdım, değerlendirdim senin adına ve bunlar senindir. Al git diyor. Aldı gitti. Birisi annesi babası başında bekliyor. Süt sağmış taze sütlerini içecek. Akşam geliyor annesi babası uyumuş. Sabaha kadar diyor onlar uyanıncaya kadar tas elimde, süt elimde onları bekledim. Çoluğum çocuğum da içecek süt bekliyorlar. Ya Rabbi diyor eğer bunu ben senin rızan için yaptımsa bizleri kurtar. Her birisi bu şekilde yaptığı amel dolayısıyla onu vesile ediyor. Ve Cenab-ı Allah birisinde biraz açılıyor. Birisinde biraz daha açılıyor. Fakat ikisinde de bir adam sığmıyor. Üçüncüsünde bir adam sığacak kadar mağaranın kapısı açılıyor. İşte Cenab-ı Allah'ın huzurunda gerek dünyada gerek ahirette bize yüz yapacak Ondan bir şeyler dilememize dilememize yüz teşkil edecek bu şekilde amellerimizi çoğaltalım ki bu lehiv, oyun ve eğlence'nin hayatımızdaki payı ve etkisi gerek dünya hayatında gerek ahiretinde azalsın. Niçin? Çünkü وَاِنَّ الدَّارَ الْاَحِرَةَ لَهْيَ الْحَيَوَانِ Ahiret yurdu asıl hayat odur diyor. Dünya hayatına gerçekten ya kıymeti yok. Şuna biliyor musunuz? Bu dünya hayatında çünkü huzursuzluğu huzuruyla birlikte tedirginliği rahatıyla birlikte endişesi evet ben söyleyeyim umuduyla birlikte ya, böyle bir kara kuruşuk bir hayat işte ha, oyun ve eğlencenin hakim olduğu hayata dönüştürmeyin siz bunu siz bunu yarın ebedi hayatta işinize yarayacak bir halde, bir vaziyette yaşayın diyor. Şimdi, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer bilselerdi ama bilmediler. Olumsuz örneklerden devam ediyor çünkü. Ondan sonra cenab ı Allah diyor ki 65. ayet-i kerimede فَاِذَا rakibu فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Ama diyor gemiye bindikleri zaman, başka ayetlerde bir de fırtınaya tutuldukları zaman var. Onu da anlamamız lazım. Gemiye bindikleri zaman dinlerini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'a dua ederler. Hani ateistsiniz, hangi hani deistiniz, hangi animistliktiniz? Dinlerini Allah'a halis kılarak Allah'a dua ettiler diyor. Bu böyle. Ben hepimiz yani Hele uçak bu manada denin gemiden çok daha şey. Ben yerden şu kadar metre yükselttiğim. 10 kilometre yüksekte 10.000 bin metre değil mi? Bazen on bin falan anons ettiklerini de hatırlıyoruz. 12.000 bin metre. Bir şey oldu pat diye düştü. Uçak ortadan bölündü maazanla. Patladı bir şeyler oldu. Yangın oldu. Ne, ne olduysa oldu. Oldu adamın parçası bulutmaz. E burada insan Allah'a sığınmaktan başka ne nesi var? Hiçbir teminatınız yok gerçekten. Tamam, bununla birlikte uçaktan kork, kimse korkmasın. Yani istatistiklere göre, şeylere göre e, en güvenli yolculuk hem de kat kat fazla güvenli yolculuk Çukçakla yapılan yolculuktur. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Buna rağmen yine faraza diyorsunuz. Orada insan kendisini gerçekten çünkü böyle bir ortamda düşündüğünüz vakit insan kendisini Allah'a daha çok sığınmak zorunda hissediyor. İşte biz aslında her halde böyleyiz. Cenab-ı Allah bunu yine Tebareke suresinde az önce bahsettiğimiz söylüyor. Emin tüm man fi sema'i ay Semada olanın üzerinize taş atan fırtına göndermesinden emin misiniz diyor. Kendinizi nasıl güvende hissedebilirsiniz. Yok. Yok. Bir anda yıldızlar üzerimize sapır sapır dağıldı düştü. Hepsinin değil inanın bir yıldız yetiyordu kainatın nizamını dünyanın nizamını Allah bullak etmeye. Geldi bir yıldız, geldi ve altta kocaman bir meteor. Amanım dünya çarptı, dünyayı yörüngesinin dışına çıkardı. Ne olacak? Bitti. Aa. O halde, Biz zaten bir manada Kur'an-ı Kerim'in burada sözünü ettiği bir gemideyiz. Dünya zaten faza'da bütün yıldızlar adeta bir gemi gibi yüzüyorlar. Hatta geminin altında belki su var. Değil mi? Yerin altında üstünde ne var? Yıldızların altında üstünde ne var? Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu o muazzam çekim kanunu. Enteresan bir şey. Buna, bunu da izah etmedi zaten apayrı bir e, hadise, apayrı bir mesele. Anlaşılması apayrı bir mesele. İzah edilebilse bile. Hı? Adeta gemideyiz, yüzüyoruz. Uzay boşluğunda dedikleri gibi yeryüzünde yüzüyoruz. Bu yer böyle dolaşıp duruyor. Kendi etrafında dönmesi var, yan, yatarak salınması var, bilmem ne falan filan. E, aramızda coğrafyacı varsa daha iyi bilir. Dünyanın altı yedi türlü hareketi varmış değil mi? Bu hareket içerisinde biz bu dünya üzerinde duruyoruz. Hani e, anlatılmış ya Ondan sonra Nasreddin Hoca demiş ki ya biz de bu mereti sağlam bir şey zannediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir vaziyettesiniz. Nezanezini sağlam diyor. <gülüyor> Nesine güveniyorsun? Nesine güveniyorsun? Bizi tutan ne? Kainatı tutan ne? Yine Tebareke suresinde belirttiği gibi kuşları o semada saf saf dizi dizi tutan güç ne? Allah'ın yasaları, Allah'ın hükümleri, Allah'ın kanunları. Biz her vaziyetimiz, her halimiz Cenab-ı Allah'ın kanunu ile cereyan ediyor, onun rahmeti ile devam ediyor. O halde sadece gemiye bindiğimiz zaman Cenab-ı Allah'a dinimizi halis kılmayacağız. Her an gemiye biniyormuşuz gibi gemide fırtına oluyormuşuz gibi, fırtınaya tutuluyormuşuz gibi dinimizi Allah'a halis kılacağız ki... O tehlike geçtiği zaman kafirlerin, müşriklerin yaptığı gibi karaya çıkıp kurtuldukları zaman Cenab-ı Allah'a şirk koşmaya başlarlar. O duruma düşmemek için her an adeta o fırtınaya tutulmuş gemide bir yolcuymuşuz gibi dinimizi Cenab-ı Allah'a halis kılmalıyız. Onları karaya çıkartıp kurtardığı zaman, onlar Allah'a şirk koşmaya başlayıverirler. Euzubillah. Korku halinde Allah var. Korku geçtikten sonra Allah'ı unut. Bu müminlerin davası yapacağı bir şey değildir. Ona dikkat et. Niçin diyor? لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Böylelikle... Allah'ın kendilerine verdiklerini inkar etsinler, ederler ve faydalanırlar, yakında bilecekler. Ayet-i Kerime'nin bu bölümü şöyle de manalandırılmış, Haydi onlara verdiklerimiz sebebiyle kafirlik etsinler, verdiklerimize rağmen, isterse küfür etsinler, inkar etsinler ve bu dünyadan, Dedi ya dünya bir metadır, oyundur, eğlencedir. Bu dünyadan da, bu dünya hayatından da yararlana dursunlar. Fesevfe ya Yakında bilecekler. Neyi bilecekler? Yaptıklarının ne kadar yanlış, ne kadar isabetsiz ve ne kadar aleyhlerine döndüğünü bilecekler. Şimdi bu genel anlatımdan sonra Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkelilere Cenab-ı Allah bu surede sesleniyor. Diyor ki Estaizubillah Evelem yarav <gülüyor> ennâ cealnâ haramen âminen ve yutehattafun nâsü min havliyin Cenab-ı Allah Mekkelilerin emniyet ve güven içerisinde yaratıldıklarını Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde hatırlatıyor. Bu da o yerlerden birisidir. Bir tanesi de hepimizin bildiği Kureş Suresidir. Fil Suresidir. Diyor ki Cenab-ı Allah, görmüyorlar mı ki, biz onlara güvenilir bir harem bölgesi tayin ettik. O bölge içerisinde savaş haramdır. O bölge içerisinde bir kişinin diğerine hücum etmesi, taarruz etmesi haramdır. Bu, İbrahim aleyhisselamdan beri böyledir. ve النَّاسُ min حَوْلِهِمْ Buna karşılık çevrelerinden insanlar kapılıp götürülüyor savaşlarla, saldırganlıklarla vesaireyle. Yemen'de mesela böyle bir güvenlik yoktu. Arap Yarımadası'nın kuzeyinde diyelim ki e, Suriye bölgesinde, Filistin bölgesinde e, bu güvenlik yoktu. Necidde, Tihame'de böyle bir şey yoktu. Bunlar yoktu. Fakat onların etrafı da insanlar işte bu şekilde savaşlar oluyordu, zulümler oluyordu, harpler oluyordu, darplar oluyordu, talanlar oluyordu. Ama Mekke ve çevresi Güven içerisindeydi. Biz bunu yaptık diyor. Niçin bizim onlara bu güveni verdiğimize dikkat etmiyor ve bunun üzerinde ibretle düşünmüyorlar. Onlar diyor, Efe bil batıl yü'minûne ve bi ni'metillâhi yekfurun". Yoksa onlar batıla, tağutlara, putlara, zalim düzenlere, ideolojilere, batıl dinlere, rejimlere inanıyorlar da Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? ...en bariz nimetlerden birisi... ...bu diyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا Allah'a... ...yalan uydurup... ...iftira edenden... ...yahut da... ...kendisine hak geldikten sonra... ...hak gelince... ...onu yalanlayandan... ...daha zalim kim olabilir? Hak geliyor... ...hakkı yalanlıyor... ...ondan daha zalim kimse... Olmuyor. Olmaz. Allah'a yalan iftira ediyor. Allah'ın buyurmadıklarını Allah'a isnat ediyor. Çünkü Allah bize bu putlara ibadet etmemizi emretti. Bu münkeratı işlememizi emretti. Hayasızlığı emretti diyorlardı. Cenab-ı Allah da Allah'a cevap veriyor. Kul inne la ya'muru bil fahşa. Allah asla hayasızlığı Emretmez. Siz nasıl olur bunları Allah'ın size emrettiğini söylüyorsunuz? Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Bunlar Allah'a resmen yapılan iftiralar. Günümüzde de Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini bile bile değiştirmek, bile bile yanlış anlatmak olmadıkları, gelmedikleri manalara geliyor demek bu iftiranın bir bölümüdür. Eleyse fî cehenneme lil kafirin Cehennemde kafirler için barınacak yer yok mu? diye buyuruyor. Surenin son ayet kelimesine geldik. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ diye bitiyor. Bizim uğrumuzda cihad edip gayret gösteren mücadele eden Ellerindeki her türlü imkanı bizim dinimizin yücelmesi için ortaya koyan kimselere biz yollarımızı göstereceğiz. Onları yollarımıza ileteceğiz ve inna Allahu la mutlaka Allah ihsan edicilerle beraberdir. Şimdi surenin başını bir daha kısaca hatırlayalım. Surenin başında Cenabı Allah neden bahsediyordu? Bu din uğrunda, bu dine iman edenlerin türlü fitnelere, sıkıntılara, azaplara, işkencelere maruz bırakılacaklarını bildiriyordu. Aşağı yukarı ortalarında ne dedi? Benim arzım geniştir kullarım dedi. Burada ne buyuruyor? Benim yolumda, benim uğrumda cihad edenlere, mücadele edenlere biz, bizim uğrumuzda mücade edenlere biz, Yollarımızı göstereceğiz, onları yollarımıza ileteceğiz. Demek ki, Allah yolunda, Allah'ın dini için yapılması gereken neler varsa, her şeye rağmen, her türlü sıkıntıya, zulme ve baskıya rağmen, gerekirse o zulüm ve baskı duvarlarını yarmak adına, Kerçevelerinin dışına çıkmak adına dahi olsa onun pahası ne olursa olsun Allah'ın dini uğrunda mücadeleyi terk etmeyenlere biz kendi yollarımızı göstereceğiz. Bir yol değil bakınız. Demek ki çıkış yolları verecek allah Teala. Siz allah Teala hiç kendi yolunda gereken mücadeleyi verenleri sahipsiz bırakır mı? Onları ne yapacaklarını bilmez halde bırakır mı? Yok. Bırakmıyor bir tek. Bırakmıyor. Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan, bu gördüklerimiz bizim burada İstanbul'da ve Türkiye'de gördüklerimiz. Görmediklerimiz de var. Gerçekten bu uğurda Allah'ın dini uğrunda mücadeleyi, gayret göstermeyi, cehdi, Esirgemeyenler Allah-u Teala sahipsiz bırakmıyor. Onlara sahipleniyor, onlara yollarını gösteriyor. Geçen sene Suriyeli Müslümanların bir toplantısındaydık. Adam anlatıyorlar faaliyetlerini. 2011'den önce bir sene içerisinde yetiştirdiklerinden daha fazla hafızı İstanbul'da ve bugünkü şartlarda sadece İstanbul'da değil İstanbul'da diyelim ki işte Antep'te şurada burada Hatay'da vesairede hatta Suriye'nin içerisinde daha fazlasını yetiştirdiler kıraati aşere üstadları yetiştirdiler yine öncesinden daha fazla geçmiş gün hatırımda tam kalmadı binlerce Hafız çocuk yetiştirdiklerinden bahsettiler. 5000'in binin üzerinde, sırf bu bir cemiyetin faaliyeti. 5000'in binin üzerinde Kur'an'ı hatmettirdikleri çocuklardan bahsettiler. Çocukların Kur'an öğrendikleri bombardıman neticesi yıkılmış evleri gösterdiler. O evlerde Kur'an okuyor çocuklar. Onlara zor gelmiyor, zevkle öğreniyor çocuklar, zevkle de öğretiyor çocuklar, öğretenler. Allahü Teala bu şekilde, bu da bir yoldur işte. İmkan açıyor önünüze. Şey değil. Yani kaybolmadılar. Siz kaybolmak istemezseniz Allah sizi kaybetmez. Allah'a bağlı olanı Allahü Teala bırakmaz. Allah'ın yolunda yürümekte ısrarcı olanı Allah ona bir değil yüzlerce yol açar. İşte bunu diyor. Mücadele mi ediyorsun? Cevapcet mi ediyorsun? Gayret mi artıyorsun? Biz de senin önünde yollarımızı açarız diyor. Onun için bu yolu müminler olarak herkes kendi imkanları ölçüsünde izlemek ve sahiplenmek zorundadır herkes ne yapabilirse neyi ifa edebilirse hiçbir şey yapamayanın müminlere kalbiyle samimi olarak kalbinden dua etmesinden tutun elinden gelen küçük çocuklara elif öğretir. Elinden gelen, eferime söyleyeyim, okul zamanı dışında yanına topladığı komşu Çocuklarına bir şeyler öğretir, öbürü ilmi hal öğretir, bir diğeri şunu öğretir. Herkes ama ne yapabilirse, Cenab-ı Allah'tan amelinin kabul edilmesini ve bereketlendirilmesini niyaz ederek uğraşırsak, bu işin bereketi sonsuza kadar gider. Hiç azalmaz, artar. Elverir ki, bilmediğimiz şeylere de soyunmayalım. Yaptığımız, bildiğimiz kadar. Yapabildiğimiz kadar. Çünkü en kötü bilgisizce söylenen söz, din hakkında bilmeden söylenen sözdür. Dolayısıyla dinde bilgimizin hududunu bilmemiz ve aşmamamız lazım. Ne biliyorsak o kadar, ne yapabiliyorsak o kadarından sorumluyuz. Daha fazlasına teşebbüs etmeye gerek yok. Kardeşim ben erkanı harb değilim. Ben askerlikten anlamam. Haydi bakalım, gelin bakalım biz sizinle bir ordu teşkil edelim dersek çok mantıksızca bir şey olur yani. Kim ne biliyorsa, neyi becerebiliyorsa, neyin üstesinden gelebiliyorsa onu yapsın. Kaldı ki az önce verdiğim uç örnek için bir yığın fıkhi ahkam var. Fıkhi ahkam var. ...bunların tek tek yerine getirilmesi icap ediyor. O ayrı bir meseledir. Heh. Kelime cahedû fîne lelehdiyennev sübülele olduğu için... ...Mekke'de inmiştir fakat Mekke'de de bir cihattan bahsediliyor. Bir de bu kelimenin... ...geçtiği Furkan suresinde o da Mekki'dir. Yine... ...ve cahidhum bihi cihadan Kebira İkisi de cahede, mücahede kökünden geliyor... Ve Kur'an-ı Kerim ile o kafirlere karşı pek büyük bir cihad yap diyor. O halde aziz kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Biz müminler olarak gerek dönemimiz Mekke dönemini andırsın yaşadığımız şartlar gerek Medine dönemini andırsın. Yapabileceğimiz ifade yerindeyse barışçıl olarak nitelendirilebilecek bütün imkanlar tüketilmedikçe harp ve darp anlamıyla cihada sıra gelmez. Bunların iyi tespit edilmesi lazım. Şu anda biz dünyanın her yerinde hemen hemen ümmet. İstisnai bir iki yer hariç. Filistin'dir, şurasıdır, burasıdır. Müminlerin muhataplarına İslam'ı anlatmak, tebliğ etmek ve yaşatmalarını, yaşamalarına Zemin ve imkan hazırlamak, teşvik etmek, yollarını göstermek gibi bir sorumlulukları vardır. İnsanlara İslamı adım adım götürüp, adım adım yaşatmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bunu yapmak doğru yap, yani yapacağımız işi doğru seçersek, doğru seçtiğimiz işi de doğru yaparsak, hiç şüpheniz olmasın, Allahü Teala bizlere yollarımızı yollarına hidayet edecektir, yollarına iletecektir. Ve innallaha nebe'al muhsinin, şüphesiz Allah öyle gelişi güzel çalışanlarla değil, gelişi güzel iş yapanlarla değil, muhsinin ihsan edenlerle, yaptıkları işi usulüne göre, güzel, en mükemmel şekliyle yapanlarla beraberdir. Cenab-ı Allah bizleri onun yolunda mücadele edenlerden, ve dolayısıyla kendilerine yollarını gösterdiği kimselerden yapsın. Ve şüphesiz Allah ihsan edicilerle beraberdir. Allah bizi beraber olacağı ihsan edicilerden kılsın. Subhan Rabbi rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin.